Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır İbrahim bin Yahya Ezzerkali Endülüs Yeryüzünün en büyük İslam bilgin ve filozoflarını yetiştiren mimarisiyle herkesi büyüleyen, dünyanın gelmiş geçmiş en verimli medeniyeti. Tarık bin Ziyad'ın gemileri yakmasıyla kurulan bu büyük medeniyet, İslam kültürünü batıya taşıyan bir köprüdür. Endülüs'te birbirinden değerli alimler yetişmiştir. Bu alimlerden biri de, İbrahim bin Yahya et-Tecibi en-Nakkaş, yani bilinen adıyla, Ebu İsak İbrahim Ezzerkali'dir. Efendim Ezzerkali, Doğu Astronomisi'nin 10. yüzyıldan sonra özellikle Biruni ve İbni Yunus'un ardından girdiği yavaşlama zamanlarına rağmen, 11. yüzyıl başlarında batıda Toledo kentinde ileri düzeyde çalışmalar yapmaktaydı. Zerkali 1029 senesinde Tula, yani bugünkü adıyla Toledo şehrinde doğmuştu. Sanatkar bir aileden geliyordu ve küçük yaşta altın ve gümüş işleme sanatını öğrenmişti. Bu nedenle kendisine aynı zamanda nakkaş da denmekteydi. Değerli dostlar, Zerkali gençlik yıllarında fen bilimleri ve geometriye merak salmış, bu nedenle ilgisi ve becerisi astronomi ve mühendislik konularında daha çok gelişmişti. Zekası ve yetenekleriyle kısa zamanda dönemin bilginleri ve idarecilerinin dikkatini çekmiş ve o dönemde Toledo'da ilmi çalışmalar yapan bilginler sınıfına dahil edilmişti. Toledo'da bulunduğu yıllarda sık sık Kurtuba'ya gidip geliyor, orada dersler veriyor, ilmi çalışmalar yürütüyordu. İsmini bilim tarihine kalın harflerle yazdıran Ezzerkali, o zamana kadar bilinen ziciler içinde doğruluğu ve ayrıntılarıyla ünlü Toledo cetvelleri ismiyle tanınan cetvellerin hazırlanmasında önemli rol oynamıştı. Bu cetveller daha sonra 12. yüzyılda latinceye tercüme edilmiş ve 13. yüzyılda da hazırlanan Alfonso tablolarına temel dayanak olmuştu. 1061 ve 1080 yılları arasında Toledo'da bulunan Ezzerkali, burada bir asatane kurmuş ve çalışmalarını burada yürütmüştü. Batlamyus'un aksine, dünyanın gerçek yörünge noktası hareketini ve güneşin tadil merkezinin asırlık değişikliğe bağlı olduğunu keşfederek ispat etti. Oysa Batlamyus, güneş sisteminin yörünge noktasını sabit ve tadil merkezini de değişmez kabul ediyordu. Efendim, Batlamyus... Güneş'in yerden en uzak konumu, yani gün ötenin olduğu fikrinden hareketle elde edilen farklı verilerin gözlem hatasından ibaret olduğunu savunuyordu. İslam bilginleri Zerkali'den önce bu fikre şüpheyle yaklaşmış olsalar bile yeni bir fikir geliştiremiyorlardı. Ezzerkali, Batlamyus'un durağın olduğunu iddia ettiği gün ötesi noktasının aksine durağın olmadığını, yılda 12 saniyelik bir açıyla batıdan doğuya yer değiştirdiğini savunuyordu. Zerkali'nin yaptığı bu ölçüm, günümüz ölçümleri olan 11.6 olan ölçüme çok yakın bir sonuçtu. Batlamyus'un gezegen modellerine dair yaptığı daire modellemelerinin yerine elips modellemeler yapıyordu. Yani şimdiki tespitlere uygun bir modellemeydi bu. Nakkaşlığından ileri gelen titiz ve ayrıntılara dikkat eden bir bilgindi Ezzerkali bu sayede çok hassas gökbilim aletleri icat etmişti. Safihat adını verdiği gökbilim gözleme aleti, o güne kadar yapılmış olanların en gelişmişiydi. Bunun yanında Hicri takvime göre ay başlarını gösteren bir su saati yaptığı da rivayet ediliyor. Zerkali, kendisinden sonra gelen Bitruci, İbni Bağatçe ve İbni Rüşt gibi bilginlerin yetişmesine de katkıda bulunmuştur. Aralarında Regiomontanus Jakob Ziekler, Kepler, Kopernik gibi ünlü isimlerin bulunduğu batılı bilginleri de görüşleriyle etkilemiştir. Kastilya Kralı'nın 1085'te Toledo'yu istilasından sonra orada bulunan bilginler Kurtuba'ya gitmişlerdir. İbrahim Ezzerkali'nin Kurtuba'ya gittiğine dair net bir bilgi yoktur. 1087 yılında vefat eden Ezzerkali, eğer Kurtuba'ya göçmediyse Toledo'da bir esir kampında vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır